Muhterem Ahmet Mahmut Züllü Efendi ile tefsir dersleri. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamü ala seydil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. dinleyenler radyoları başında internetlerden uydudan vesaireden Allahü Teala'nın verdiği imkanlardan istifade ederek bu dersimize iştirak edenler Allahu Teala hepimizi dinimiz, dünyamız ve ahiretimiz hususunda en mühim olan şeylerle meşgul eylesin. Amin. Fuzuli işlerden dinimize, dünyamıza, ahiretimize faydası olmayacak, yarar getirmeyecek şeylerle vakit geçirmekten muhafaza eylesin. En büyük zarar ziyan, boş vakit geçirmek. Mala yani dünyaya, ahirete yaramayan şeylerle uğraşmak, şu vakitleri, şu saatleri hiç manasız, altında fayda yok. Böyle şeylerle efendim romanlar, diziler, filmler, oyalayıcı şeyler, eğlence. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de lehvel hadis buyurduğu, eminen nasmen men yeşteri Lehvel hadith. Öyle insanlar var ki böyle yalan yanlış şeyleri, eğlenceleri, şarkı türküleri, para verip de satın alırlar filmleri, sinemaları, dizileri işte. Livzillâ'n sebilillâhi bi gayr ilim. yere, bilgisiz yere insanları Allah'ın yolundan saptırsınlar diye. Tabi vettek idâhu Kimi de Allah'ın dinini maskaralığa alır. Dini İslamı alaya alır. Kimi de ben sadece eğlendiriyorum, güldürüyorum, şunu yapıyorum der ama yine onun altında ne yatar? Milletin dini öğrenmesine engel olma. Niyeti kastı o olmasa da bilfil o tahakkuk eder. Çünkü neden? Onu dinlerken ayet dinleyemez, onu okurken tefsir okuyamaz. Efendim, kulakları gözleri onla meşgul iken mektubat, itikat mektubunu dinleyemez şimdi, kaçırır şu saatte. Halbuki neyi tercih edecek? En mühim olanı tercih edecek. Burada ne anlatılıyor? Neye inanacağız? Nasıl inanacağız? Bu mektupta İmam Rabbani Hazretleri 3. cildin 17. mektubu salih bir kadına yazılmış. Allah dostlarından bir hanıma yazılmış ki geçen ders başladık. Bu mektubu devam edeceğiz. İnşallah. Yani öyle manalar var ki Bugünün dediğim gibi birçok din adamıyım geçinenlerin anlayamayacağı kadar derin manalar var, önümüzdeki derslerde görürsünüz. Bunu bir hanıma yazmış. Demek ki, zaten kadın erkek ayrımı yok. Erkeklerden veli oluyor, kadınlardan da veli oluyor. Erkeklerden peygamber oluyor, kadınlardan peygamber olmaz. Çünkü peygamber tebliğ edeceği için sesi duyulması lazım, her yere gidip ulaşması lazım, kadında o durum Zor olur. Erkeklerle muhataplı e, tebliğ edeyim derken sıkıntı olur. Onun için kadın o bakımdan efendim peygamber yapılmamıştır. Ama kadını da erkeği de ehli sünnete göre inanmak amel etmek, dünyadan ahireti kazanmak, kar etmek mecburiyetindedir. Bu herkesin vazifesi. Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Vel müminûne vel müminat ve'adû mevliyâ vâz İnanan erkekler, inanan kadınlar bunlar birbirlerinin dostudurlar. Ha bu buradan şimdi mana çıkarıyor. Nedir o? Kadın erkek bir arada oturabilir. Ne alakası var? İşte şimdi bazı hocalar işleri güçleri nedir? Yanlış mana vererek, Kur'an'ı yanlış yorumlayarak milletin kafasını bozmak. Ne? Ka kadınla erkek bir arada oturamaz. Nereden çıktı? Allah diyor ki birbirlerinin dostudurlar. Cık. Ya birbirlerinin dostudurlar ne manada? İşte ben şimdi burada Ders anlatıyorum, hanım kardeşlerimiz de dinliyor. Bu bir dostluk muamelesidir. Kur'an'ın tavsiye ettiği, emrettiği velayettir bu. Birbirimizin iyiliğini istiyoruz yani, dost dostunun iyiliğini ister. Onun için ben bir şey anlatırım, o bir şey dinler. Değil mi? bil <gülüyor> maruf Zaten Allah buyuruyor, iyiliği emrederler. İşte namazı, orucu tavsiye ederler, zikri, Kur'an tavsiye ederler. ve عَلِينَ الْمُنْكَرِ Efendim, kötülükten ne ederler? Haramlardan, günahlardan birbirini alıkoymaya çalışırlar. Ve quyimuna salat namazı dosdoğru kılarlar ve zekat zekatı ve tas tamam öderler ve utiun Allah'a ve Resulü'ne Allah peygamberine itaat ederler. Dostluk bu. Yoksa haremlik, selamlık tabi var. mahramiyet tabi var. insan nikaha düşen kadın var, nikaha düşmeyen kadın var. Bunlar farklı şeyler. Nikaha düşmeyen yani evlenemeyeceği anasıdır, kızıdır, kız kardeşidir, halasıdır, teyzesidir. Tabii ki bunlarla beraber oturur yer içer. Bunlar ayrı bir şeydir. E, nikahlanması e, sahih olan yani namahrem dediğimiz evlenebileceği kadın demek yabancı kadın. Evlenirse nikahlısı olur. Evlenmezse yabancısı olur. E yabancısı oldu mu da burada İslamiyet ne getiriyor? Sınırlar koyuyor mesela. Onun için biz birbirinin iyiliğini isteyeceğiz. Onun için bu mektuplar okunuyor. İmam Rabbani Hazretleri bir hanım efendim o zamanki bir hanım ikvanına e, Allah yolcusu bir hanımefendiye bu mektubu yazmış. Ne ilimler yazmış. Şimdi biz bunlardan istifade ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var, bazı sureler var. Bir hanımın sorusuna cevaben inmiştir. Mücadele suresi. Mücadele de denir onun adına. O sure mesela bir hanım gelmiştir soru sormuştur. Onun üzerine bir sure inmiştir. Yani Allahü Teala tabii ki kullarının hepsini muhatap alıyor, hepsini öz kabul ediyor. Allah'ın üvey kulu yok, kadın erkek ayrımı bu manada tabii ki yok. Allah Teala buyuruyor. Estağfurullah. Feştecabele <gülüyor> umrubum enli la oziu amel amil minkum. Min zekirna ba ba'dikum min ba'd. Âl-i suresinin sonunda. Ne buyuruyor? Dua ettik eden kullarından, zikreden, tefekkür eden kullarından bahsediyor. Onlar şöyle şöyle şöyle dualar yaparlar geceleri bilhassa فَسْتَجَابَ <gülüyor> لَهُمْ Rableri de onlara hemen cevap verir ve dualarını kabul eder. Ne diye? اَنِّي لَا اُضَيْعُ عَمَلَ İçinizden amel edenlerden hiçbirinin amelini zayi etmeyeceğim. مِنْزَكَرِنَ <gülüyor> اَوْنْسِعَ Erkek olsun kadın olsun. Mükafatını benden alacak. Bazı kum min baz. Zaten hepiniz birbirinizdensiniz. Kadın erkekten olma, erkek kadından doğma. Her erkeğin annesi bir kadın. Yani şimdi bunlar ayrı bir şey. Ama öbür taraftan Allah'ın dininin sınırları var. O sınırları bozmak için bu ayetler kullanılırsa o zaman tahrif olur. Allah muhafaza şirk olur. Şimdi biz işimize bakacağız. Efendim ne demişler? İt yürür, kervan yürür demişler. E bazıları af kurur. Efendim Kur'an'a karşı, İslam'a karşı, dine karşı, ulemaya karşı, ehli sünnete karşı hakaret eder. Efendim, bunlar olmuş olacak şeyler, bunlar peygamberlere yapılmış Salvatullah ala nebine alim normal şu hocaya bu hocaya yapılsa bunda şaşılacak bir taraf yoktur yani Bunlar bu işin e, olağan halleridir Ama bu yol, bu kervan, ehl sünnet kervanı yürüyecek inşallah Buna çok çelme takan olacak Sağdan soldan çağıran çok şeytanlar olacak Sırat-ı müstakim dost doğru yol tek giden tek yol Sağında solunda sübül yollar çok olacak Kur'an bunu haber veriyor. Bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun. Tek yol. Yollara uymayın. Sağdan soldan patika yollar var. Dost doğru giden ehli sünnet yolunun kenarında köşesinde şeytanlar durur. Efendim, hepsi bana bak, bana dön, beni dinle, hele biraz dur, eylem bakalım, bir düşün bakalım, bir şüphe koyma, içine bir vesvese atmak için. Tabi bakmamak lazım, dinlememek lazım. Ben hep diyorum zehirlenmemek lazım. Sonra zehri yememek lazım. Yedikten sonra bundan nasıl kurtulurum diye efendim şaba sarf etmemek lazım. Baştan yememek lazım. Zaten hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ettiği üzere bu Allah'ın dost giden yolunun sağında solunda e, birçok kapılar var. E, yolların kapıları var. Bunların üzerinde efendim e, böyle halıdan eskiden camilerin olurdu kapılarında soğuk girmesin diye falan böyle kalın halılardan, derilerden Şimdi de var e, Fatih Camii gibi yerlerde herhalde. Böyle kapıların üzerinde e, ne var? Sitareler var, örtüler var. E, oradan biri çağırıyor, davet ediyor adamı. Adam da dost doğru cennet yolunda giderken böyle bir duruyor. İşte durmak, duraklamak sıkıntı. Ondan sonra e, adam beni çağırdı, bakayım bakmayayım mı? Hemen orada bir melek devreye girer diyor. Melek ona der ki, ''Veyleke la teftahu, inneke in teftahu Dur sakın yapma yazık sana açma bu şeyi fayi. niye? Ya sana cennet yolu gösterim sıratımız takım 1400 senedir Muhammed Mustafa'dan sallallahu teala aleyhi i kiramdan müctehidin âzamdan tabiinden tebeey tabiinde bir din gelmiş şimdi bir hoca çıkıyor diyor ki 1400 senedir din yanlış ben bunu düzeltmeye geldim anlasana ki bu dinsiz öbürü gelmiş 1000 senedir yanlış anlaşılan meseleleri düzeltmek bir efendim Yanlış yorumlanan dini değiştir, düzeltmek benim kaderim hep bu. Bin senelik. Ya Bin senelik nereye gidiyorsun ya? Afdülkadir Geylaller, İmam-ı Rabbâniler ne bileyim sana ne kadar ulema, fukaha İbni Kemaller, İbni Humamler, Hanefi fukası, Şafii fukası yüz binler değil ya bu. Milyonlar. Dört bin sıf alimleri milyonlara geçer ya. Bin küsur senedir yani bunu, bunların hepsi yanlış anlamış, ben bunu düzelteceğim. E şimdi bu. Hala bu adamları dinliyorsa birileri, kaşınıyor. E kaşırlar. Ben ne yapacağım? Ondan sonra hoca efendi var, beni biraz aydınlatır mısın? E seni kim kararttı da ben aydınlatacağım? Biz kalacı mıyız ikide bir ya? Mübarek adam, biz kalacı mıyız? Diyorlar sana, oturma mün kirle, yemez hancı pas alırsın, paklamaz her kalaycı. Sana böyle dedi İsmet Baba Hazretleri. İnkarcılarla oturma. Ayet inkar ediyor. Oturma. Hadisi inkar ediyor. Oturma. Mezhebi inkar ediyor. Oturma. Tarikat tasavvuf inkar ediyor. Oturma. Evliyaya hakaret ediyor. Oturma. Dinleme. Bak diyor ki melek açma bu kapıyı. Niye? Açarsan girersin. Yani açıp da girmeme şansın yok. Açma bu kanalları demek. Dinleme bu programları demek. O açma kapıının manası nedir? Zapink aleti elinde açıyorsun o kanalı. Ondan sonra zokkayı yutuyorsun. Aa, Ya bunu dedi acaba doğru olabilir mi ya? Falan. Başlıyorsun mi? Biz bu kadar delil söylüyoruz ya. Bu kadar ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Adam ayet hadisi okuyamıyor. Bir şey diyor. Ayet hadisi yok. Delilin yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haber verdi bunları. Sakın sizin birinizi rastlamayayım. İleride. Yani böyle olmayın demektir o. Koltuğuna yaslanacak. Ondan sonra arkasına yaslanacak, kurulacak. Kur'an'da varsa bir şey ona uyarız. Hadis mazidi tanımayız diyecek. Sakın öyle insanlara rastlamayayım. Böyleleri çıkacak buyuruyor. Onlar da haber veriyor. Şimdi çıktı, peki Kur'an'da bu bulduğuna inanıyor mu? Ya e ayette ayet de olsa, onu da ne yapıyor? O sizin anladığınız gibi değil. Bin senedir bu ayet yanlış anlaşıldı. Allah hurilerle e, cennetteki müminleri efendim eşleştirdim diyor. Evlendirdim diyor. Tezvici evlendirmek demek. He, yok bin senedir diyor. Ya diyor, bunu Cübbeli Hoca yanlış anlamış. Buna şaşırılmaz diyor. Bin senedir hepsi yanlış anlamış diyor. Hani o lazım biri girmiş ya otobanda ters yola. Oradan anons yapıyormuş ya Avrupa'da mı nerede bir yerde. Aman dikkat edin dedi, bir araç ters girdi falan diyor, o da dinliyor. Ne bir araç dedi, hepsi ters geliyor diyor bunlar. Halbuki anons onun hakkında yapılıyor. Ama adam herkesi ters gördüğü zaman da kendisini düz zannediyor. Bin senedir bütün alimler yanlış anlamış. Ben bir buçuk ay araştırdım diyor, anca buldum bunu diyor. Huriler diyor, sekreter diyor. Hizmetçi. Sekreter, bekreter. Cennete ne arar sekreter ya ya? Neyse onu bıraktı. E peki, bir buçuk ay araştırdın. Klasik tefsirleri karıştırdım onu. Karıştırdım. Tamam. Bir tane tefsirde buna dair bir şey göster. O yok. Ya bir buçuk ay araştırdım. Biz bir saat bir, bir dakikada 5 kaynak söylüyoruz bazı. Bir kaynak? Yok. Şimdi bu insanlar ortalıkta. Onun için açmayın diyoruz bu kapıları. Dinlemeyin diyoruz bu adamları. Her sünnet dışı adamlar. Biz diyoruz. Falan adam fetvası muteber değil. İnternette biz bunları söylemişiz. Felan hoca fetvası muhteşem değil, felan adam ehl sünnet değil, felan hoca Müslüman da değil. Hoca, Müslüman da değil. Efendi Hazretleri derdi, efendim, hani Müslüman doktordan fetva alın, hani oruç yemek için insan hastayım diyor ama nefis yalandan hasta olur. Mason bir doktor bulursun, adam sana zaten ayağım ağrıyor dersin, oruç tutma der. Şimdi bunun tutmama sebepleri tıbben sabittir ama bunu Müslüman güvenilir bir doktor der. Sonradan bir kere de mübarek dedi, Müslüman hocalardan fetva soru. Diyince millet anlamıyor. Hocanın gavuru da mı var? E şimdi adam çıkıyor diyor ki bu ayet yanlış. Kur'an'daki ayete yanlış diyor. Bütün hadis-i şerifler dolu yanlış. Koca Bukhari'ye, Hazreti Ömer'e diyor. Hazreti Ömer dinde delil mi ya? Hazreti Ömer dinde de delil değil, Sen delilsin he? E şimdi, Müslüman hoca mefhumu da çok önemli. Adam da geliyor bana diyor ki bizim hocanın arkasında namaz olun. E ben ne bileyim senin hocan kim dedim ya? Kitapta yazmıyor ki senin caminin imamını, nedir derdiniz? ne yapıyor bu adam, ne yapalım diyor, Kur'an'daki diyor iş, hükümler e, aramlar yani böyle cezalar, kısaslar bilmem neler bunlar yoktur, zamanı geçmiştir diyor. Kur'an'ın içindeki ayetler hükümsüzdür diyor, bunu nasıl diyeyim? imamdır can? Onun için ehl Sünnet üzere imanımızı muhafaza edip ölmek için bütün gayemizi, hedefimizi buraya kitledik. Bundan sonra işte şu arabayı alayım, şu marka telefon alayım, şu marka efendim ev alayım, şuradan villa alayım dertlerinde değiliz. Herkes alından yer içer. Kimini Allah zengin eder, kimini fakir eder. Bu takdiri ilahidir. Kimsenin zorlamasıyla değişecek bir şey de değildir bu kadar. Velakin ehl sünnet itikadı üzere ölmek için her şeye değer. Her türlü fedakarlığı yapmaya değer. Çünkü ahiret ebedi ve sonsuzdur. Burası öyle de geçer. Böyle de geçer. Saraydaki de gömülür. Defne olur. Anlatabiliyor muyum? Gece kondudaki de defne olur. Ee, herkesin sonu ölüm olduktan sonra mesela ahirettir. Sonsuz hayattır. Aman aman aman aman. O beni beğensin. Bu beni dinlesin. Şu beni sevsin. Diyor benim. Sakın haktan ayrılmayın. Dost doğru yolu terk etmeyin. Yan, yana bele sapmayın. ayet kerime de buyurulduğu üzere وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ Yola uyun, yollara uymayın. O yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Selefisi, Vehhabisi, Şiisi, mezhepsisi, tarikat tasavvuf düşmanları, evliya düşmanları, kabir ziyaretlerini inkar edenler, Allah dostlarının hürmetine istemeye inkar edenler, çeşit, çeşit, çeşit, çeşni, çeşni, batıl çok, Allah inananların dostudur, velisidir. Allah bize dostluk yapıyor, bu yola kavuşturuyor. Dostluk muamelesine, mazhar olduğumuza göre hareket edelim. Allah inananların velisidir, sahibidir. Ben sizin diyor, el üstüne diyor, doğru inanın, dostluğunuzu ben üstleniyorum. Velayetiniz, hani mektebe götürürken çocuğu ne, götürür kim yazdırır, kaydettirir? Veli. İnşallah, veliyyüllezine amen. O veli ne demekse? Mevla buyuruyor, ben inananları sahiplendim. Veli isim. Ne yaparım ben onlara dostluk olarak? Yuhricum minevhulümat, <gülüyor> nur. Ben onları birçok karanlıklardan çıkarırım, nereye? Nura çıkarırım. Karanlıklar çok, nur tek. Yine burada da müfret cem'i tekil çoğul şeyine rastladık. Yol tek, yollar çok. Onun için karanlıklar çok. Allah kim hidayat ederse, kim de ararsa, bu aramak çok önemli. Adam, dua ettim, ettim, ettim diyor. Ya Rabbi bana, bana hidayeti buldur, bir de baktım sen sohbetine geldim diyor. Mesela çok şeylerim değişti diyor hayatımda bana anlatıyor ama baktım ki adam çok aramış yani, aramış derken 40 yeri gezme manasına değil, Mevla'dan istemiş yani. Şimdi insan hidayeti isterse bulacak. Ya ibâdî kullukum dâllun illâ men hedeytum. Benim hidayete erdirdiklerim dışında kimse hidayet bulamaz, herkes yolsuzdur Allah buyuruyor. Hadis-i Kutsi bu. Karı nedir? Festelediğin ihtiyım. O zaman benden hidayet isteyin, ben size hidayet edeceğim. Nerede istiyoruz? Her namazın nerede kattın? İhtinası sıraat alınsak Bizi dost doğru yola kavuştur. Hangi yol? Sıraat allediğini? En amte Lütfettiğin dostlarının yolu. Kim onlar? Öbür ayette ne Yine nevini, o siddiğini, o şövalye, peygamberler, sıttıklar, şehitler, salihler. E sen şimdi çıkıyor adam ne diyor? Bin senedir bu kadar sıtlık geçti, şehit geldi geçti, salih veliler geldi geçti Bin sene, bin dört sene Oradan beri hepsi yanlış anlamış diyor Demek ki bu adam Ben dost doğru yoldan ayrıldım demek istiyor Çünkü Allah'ın lütfettiği kulların yoluna diyor Sen şaz bir adamsın, sen tek bir adamsın Bu görüşünde bir desteğin kaynağı olmayan bir adamsın Türkçe namaz olurmuş Arapçayı güzel bilse bile isterse mealden okuyup namaz kılabilirmiş. Anladık da böyle bir görüş sahibi yok. Ne peygamber var, ne sıddık var, ne şehit var, ne salih var. Allah diyor onların yoluna bizi hidayet et diye dua edin bana diyor. Hidayet dostu oryol bunların yoludur diyor. Bu ayetle sabittir. Burada bir cemaat var, cumhur var. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Bir cemaat topluluklara bak. Dört tane büyük topluluk. Bunların müntesipleri sırf peygamberleri 224 bine kadar ulaşıyor. E, sıttıklar şehitler, salihler milyonlar, milyarlar olabilir. Bu kadar ümmetlerden beri geliyor. E, bunların yolu bir yol. Ama sen şimdi bir adam çıkıyor, tek başına hiç yanında yandaşı yoldaşı yok. Veya varsa da ayrancının şahidi Şıracı Bozacı kapilinden. O da onun gibi bir adam. O onu met ediyor onu met ediyor Ama ikisini birlikte meteden bir kişi daha yok. Hal böyle olunca e sen sıratı müstaklıyım'e ilet beni diyorsun. E bu kadar dostların yolundan adam diyor ki bunların hepsi yanlış anlamış. Zaten oradan anlamalısın ki, o anda anlamalısın ki zerre kadar aklın, izanın imanın varsa, bin senedir din yanlış anlaşıldı. Hiç doğru anlayan yok, bir benim diyor, diyen adam dinlenemez. Ondan sonrasını zaten dinlediğin anda, işte o meleğin ihtarına uymamış oluyorsun. Sakın ha açma bu kapıyı, Açarsan girersin Girersen çıkamazsın Bitti Ondan sonra biz uğraşamayız Çünkü bizim hidayet yaratma Kabiliyetimiz yok Bizde beyan, tebliğ, duyuru, davet Çağrı var Bu kadar Onu kurtar, bunu kurtar Oğlum şuraya saptı, kardeşim buraya saplandı e Biz Elimizden gelmez Baştan duyuruyoruz Marazlanmayın Hastalık almayın, darbe yemeyin Mikrobu üzerinize bulaştırmayın, sonra kurtulmaya da hiç uğraşmayın. Şu saflık ve temiz itikati üzere kavuşalım Allah'ımıza bir an evvel. Yani sağlam imanla ölmek büyük nimet oldu bu zamanda. Şimdi kaldığımız yerden mektubumuza devam edelim. İmam Rabbim Hazretleri Mevla'dan bahsediyor. Evvela Allah'ımızın iyiliklerini anlatıyor. Niye? Çünkü iyiliklerin anlatılmasında ne var? İnsanları Allah'a sevdirmek, Allah'ı insanlara sevdirmek. Davud Ali Selmanevul. Ey Davud, habibni ila ibadi, habib iley Beni kullarıma sevdir, kullarımı bana sevdir. Cık, dedi: "Ya bir bu ne zor iştir. Kalpler senin elinde, benim elimde değil. Ben nasıl adama senin sevgini, adamın kalbine atacağım? Veya bir adamı sana nasıl sevdireceğim yani? Bu bana zor iş yük dedi. Yolu nedir?" Mevlana ne buyurdu: "Ey Davud, sen zekrû bimni'ami. Sen onlara benim nimetlerimi hatırlat." Kulağı duyar, nimet olduğunu düşünmez. Gözü görür, iyilik bilmez. Karnı ağrımadan rahat durur, onun bir nimet olduğunu farz etmez. Ciğerinde bir sorun yoksa onu bir iyilik olarak kabul etmez. Her nimet elden çıkınca neymiş bu diye kıymeti anlaşılır. Onun için sen onlara benim iyiliklerimi anlat. Benim iyiliklerimi anlatınca ne yaparlar? Onlar beni severler. Mesela bir komşu olsa yeni etme çocuk e, aklı başına gelen çocuğa ee, anasın babası o komşunun iyiliklerini anlatsa. Halbuki o çocuk o e, komşudan hiçbir iyilik de görmemiş. Ama anasın babası çok iyilik görmüş. Otomatikman o iyilikler anlatılmakla beraber o çocuk o komşunun muhabbeti ve sevgisi üzere yetişerek, büyüyerekten vefalı, helal süt bir çocuk duysa da ana babası öldükten sonra bile o kişiye saygısını, sevgisini, itimatını sürdürür. E durum bu. İyilikleri mi anlat? Hem de biz o çocuk gibi de misalde değiliz. Çünkü biz bizzat iyilikleri kendimiz müşahede ediyoruz. bize anamızın babamızın anlatmasına da lüzum yok. Allah'ın böyle iyilikleri var. Şu anda üzerimizde zaten iyilikleri. Bütün onun nimetleriyle kuşatılmış vaziyette şu anda burada oturuyoruz. Veya nerede dinliyorsak dinleyebiliyoruz. Yoksa bir sancı girse hiç oturup dinlemek efendim aklımızın ucundan geçmez. Anca derdimize düşeriz. Nereye gideceğiz? Acile mereye? Yoğun bakıma işte o... Sancıyı durduralım. Her tarafımızda da bu sancı olabilir. Vücudumuzda belki de binlerce, on binlerce, yüz binlerce e, sinir merkezi vardır. Yani bir, bir milyar mı ne diyorlar, sinir merkezi var vücutta. Bunların her biri, her biri ağrıdığı zaman birinin ağrısı bile vücudun tamamını iptal eder. Mevla bu kadar nimetlerle bizi kuşatmış. Onun için İmam Rabbani Hazretleri iyiliklerini anlatıyor, Mevla'nın işini anlatacak. Bunları anlatmaktan gayesi nedir? E bu Allah'a doğru e, inanıp, bilip, tanıyıp, kulluk etmemiz gerekire geçecek. Çok acayip bir geçiş yapacak mukaddimeler var şimdi. Geçen derste bu mukaddimelerdendi. Ey Davut sen kullarıma benim iyiliklerimi anlat. Peki. Onlar benim iyiliklerimi anlayınca yani iyilikleri biliyorlar da kendilerinden biliyorlar. Benden bilmiyorlar. Ne zaman benden olduğunu sen onlara anlatınca anladıkları zaman, onlar beni sevmeye başlar. Çünkü insan iyilik edene karşı sevgi besler. Yani bu bu insanın yaratılışına konmuş bir fıtrattır. Peki onlar beni sevmeye başlayınca da ben zaten hemen onları severim. Öyle mi? Fezkuruni, siz beni zikredin. Ezkurkum, ben de siz zikredeyim. Siz beni hatırlayın. Ben de sizi hatırlayayım siz böyle bir cemaatle toplanıp beni anlarsanız ben de melek cemaatlerimi toplayıp sizden bahsederim diyor Allah size feyiz yağdırırım size meleklerimi istiğfar ettiririm siz beni sevin ben sizi seveyim onun için şimdi onun iyilikleri bahsinde devam ediyor settarun Allah ki Celle Celaluhu settardır çok örtücüdür settar ne demek setir örtmek demek tesettür diyorsunuz ya kadınlarda, örtünmek demek. Hep aynı maslardan gelir. لَا يَتْتِكُ سِتْرَ حُرْمَتِهِمْ مِنْ بُفُورِ عَفِّهِ وَ تَجَاوُزِهِ بِرْتِكَابِ ve la <gülüyor> يَفْضَحُهُمْ Allah'ın affı o kadar bol ki, günahlardan geçmesi, hataları bağışlaması o kadar çok ki, kullar ne kadar kötü işler yapsalar da, günahlar irtikâb etsener de, Allah affının bolluğundan dolayı ne yapmaz? ...onların hürmet örtülerini yırtmaz... ...ve onları dosta düşmana rezil rüşvay etmez. Şimdi mesela... ...kim bilir benim Allah ile aramda ne işlerim vardır. Onları siz bilseniz şimdi belki de bana selam bile... ...vermeyebilirsiniz. Ama şimdi beni nasıl görüyorsunuz? O mübarek bir adam zannediyorsunuz mesela. Şimdi Allah benim hürmet perdemi yırtsa... ...burada kimse bana itibar etmez... Belki de yüzüme tükürür geçer. Hepinizin böyle düşünürseniz Allah ile aranızda kulların vakıf olmadığı, şahit olmadığı halleriniz vardır. Günahlarınız vardır, masiyetleriniz vardır, haramlar irtikabınız vardır, küçük günahlarınız vardır, kiminizin büyük günahlarınız vardır. Bunları insanlar bilseler hanımın bile icabında bırakır gider. Bazı çoluk çocuğun sana hakaret edip sen neymişsin der bırakır gider. Şu anda bu hürmet görüyorsak Allah tarafından Celle, Celle bir perde örtülmüştür üzerimize. Bazı kere meleklerine bile göstermediği, işittirmediği, duyurtmadığı, yazdırmadığı amellerimiz vardır. Bazı kere tabi meleklerine sildirdiği ve unutturduğu günahlarımız vardır. Çünkü melekler şahittirler ama ne yapar? İzâ tevbe ensellâhu'l-hefellâh ensellâhu'l-hefellâh eğer nasuh tevbesiyle Allah'a tam dönüş yaparsa bir kul, Allah onun yazıcı meleklerine o yaptığı işleri unutturur. Defterden de kaydı, sildirir. Şahitleri varsa mesela bir yerin üstünde yaptı, o yer şahittir. Bir yatakta bir günah işledi, o yatak şahittir. El ayak, bütün uzuvlar konuşacak ayette Yasin Şerif'te buyurulduğu üzere şahittir. Bunlar ahirette aleyhimize konuştuğu vakitte yani... يَوْمَيْدِنْ يَوَدْ بُلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّب۪ي مُلَوْ Kafir olanlar, o peygambere asi gelenler ne isteyecekler diyor ahirette. Keşke şu toprak bizi içine batırsa da ondan sonra üzerimizde dümdüz olup da yerle bir olsak da efendim e, bu rezilliğe e, dükkârı olmasak. Şimdi dost düşman ayıbımız açılıyor, rezil olacağız. Nasıl isyan ettik peygambere diyecekler ayet-i buyuruluyor. Ama ne yapıyor Rabbim? Örtüyor. Bizden de ne istiyor? Tehellequ <gülüyor> beehlâk illâh. Allah'ın ahlâkıyla ahlaklanın. Ne demek? Ben örtücüyüm siz de örtün. Men setera aybe ehkî seterallâh. Uyube uyumel kıyâh. Men setera avrete Bir Müslüman kardeşin bir ayıbını yakaladı. Şahit oldu, tanık oldu. Onu örter, gizler de bütün millete yaymazsa Allah onun kıyamet günü bütün ayıplarını örtecek. Bak, açın demiyor ki. Men keşefe ağuratâhî keşefe allâhâhûrâtev Yevm-ül Kıyâm Bir insan bir insan ayıbını kusurunu açarsa açıklarsa bilmeyen insanları da şahit yaparsa bak bu adam zina etti şöyle etti böyle etti ya o kardeşim e ben görmüyorum ya zaten görmek de çok zor da o karinelerle emarelerle bilmem nelerle arabadan bir kadın indi de onu evine bıraktı da buradan geldi de bunlar mutlaka bir karıştırıyor karıştırıyorlar falan bu zaten iftira bir de olan bir şey olsa gözünle görsen cık, açma diyor sana MeVla diyor açma. Sana ne? İslamiyette şu yok. Mesela zina edene ceza var. Yüz sopa var. Muhsan değilse evlilik geçirmemiz. Evlilik geçirmişse Rejim de var. Var ama insanlara demiyor ki bütün bunlara şahit olmak için tetekuat yapın, araştırma yapın. Tam tersine ne diyor? Velat tecessü. Ayıp araştırmayın. Velat tebi mevratil müslimîn. Müslümanların ayıplarını, suçlarını, günahlarını araştırmayın. Hazreti Ömer radıyallahu gece teftiş ediyor, devlet başkanı olarak Emirül müminin vazifesi olarak teftiş ediyor. Adamlar içeride içki içiyor. Alem yapıyor. Orada oradan sesemez şahit oldu. Onlara bir bakayım edeyim derken suçüstü yapacak mesela şeriat devletinin reisi tabi cezaları uygulamakla. yükümlü görevli yönetimimin başında. Ondan sonra girdi onlara işte Tabi öyle pat küt yok tabi İslam'a göre tespit var ceza tayin var vesaire adam ne dedi ona biz dedi burada bir gün açıyoruz sen kaç gün işledin dedi Hz. Ömer de nasıl dedi e dedi ki la tedhulü gayra hatta tesleynisü ve tüsellimu ahli Allah diyor ki, adam da kardeşim o zamanın Saroşu da <gülüyor> ayet okuyor kardeşim şimdinin müftüsü okuyamıyor ya dedi ki bak dedi başkasının evlerine Girmeyin, bir selam vereceksin. Sen selamsız girdin. Velahetecesi öbürü ayet diyor. Ayıp araştırmayın. Sen kalktın. Ayıbımızı araştırıyorsun kapıda. Neler neler. Hazreti Ömer dedi. Ya suçlu çıktık. boş ver dedi. Meseleyi kapatalım yani. Ha, İşlem bu. Sana komşu ne yapıyor? Yandakinin duvarına kulak daya. Ondan sonra aşağıda kim kiminle girdi çıktı. Camdan bak. Gireni çıkanı gözle. Ondan sonra. Ya böyle bir şey yok. İslam yönetiminde bile zina tespitinde bulunan adamın bile söylemesi gerekli değil ancak tecavüz olup zorla bir durum alıp kadın kız mağdur olup da şikayet eder de bu gördü deyip de hakkı oluyor İslam'a o hakkını almak için şahitlik yaparsın öbür türlü bir olayda keyfi bir olay haram büyük günah ama sen şahitlik yapmak için orada durun bakayım geliyorum falan yok böyle bir şey İslam'da araştırmayın Müslümanların avretlerini ayıplan araştırmayın. Çünkü Allah'ın ahlakı bu değildir. Rabbim örtüyor görmüyor musunuz? Settardır. Affı çoktur. Onun için ne kadar günahçlısı? Perdelerini yırtmaz. Bir adamın, yani ne bileyim herkesin ne kadar kötü işi vardır. Yani selam verilecek adam kalmaz. Allah herkesin efendim Mesela beni İsrail'e eski ümmete yaptığı gibi gece yaptığı günah sabah kapıda melekler tarafından Kudret kalemiyle yazdırıp da çıktığı zaman da silinemeyecek bir yazıyla bu adam şu gece şunu yaptı böyle görülse biz ne oluruz? Onun için Rabbim onları rezil rüsve etmez. Yani ayıpları sebebiyle. Ayıbımız çok. Ama ayıbımızı da bir defa ortaya atıp da Mevla rezil etmedi. Ne kadar büyük iyilik şimdi. İyilik anlatıyor. İyiliğe bak şimdi. Ne dostun kalır, ne eşin kalır. Ne camide, cemaatte çevren kalır. Ne aç arkadaşın kalır. Ne askerlik arkadaşı kalır. İnsanlar yani birbirinin suçunu biliyor. Kendi yapar. Kendinden soğumaz. <gülüyor> Çünkü insan nefsinden nasıl soğuyacak? Nefis ben dedim mi kendin zaten. Fakat başkası o işi yaptığı zaman Vay rezil herif ya şerefsize bak bilmem. Aynı şerefsizliği sen yapıyordun 3 gün evvel. Ya tamam da şimdi kardeşim benim mazeretim var. Ne mazeretim var? Ne mazereti? Sen de nefis var, onda da nefis var işte ya. Herkes güneşleyebilir yani. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ama ben şuna daha çok acayip şaşırıyorum. Kendi ayıbı varken başkasının ayıbıyla uğraşıyor. Kendi ayıbını efendim, görmüyor, milletin ayıbını görüyor. Halk içinde bundan artık ayıp olur mu o bir kişi? Kendi ayıbıyı var iken zikreden ayıbı geri Ya bundan fazla ayıp olur mu diyorum yaratıklar içinde bir, bir kulun bir ayıbı var mı ki? Kendi ayıbı varken başkasının ayıbından bahsediyor böyle yapması kadar büyük ayıp olamaz. Hayrun-nâs men şagalehu aybuhu an uyûbin-nâs. İnsanların en hayırlısı kimdir? Kendi ayıbı kendisini insanların ayıplarını görmekten alıkoyan, meşgul edendir. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Yine başımıza geldi mi? Düşüyoruz. Halimun. <gülüyor> Allah halimdir. Ne demek halim? Acele etmez demek. Kullarına ceza vermekte ve ukubatim azap etmekte hiç acele davranmaz. Yani şimdi bazı kere ana baba bile çocuğuna kızıyor. Ondan sonra biraz yumuşuyor falan ama o kızgınlık anında ceza vermek elinden gelse bir şey yapacak yani. Hatta Allah'a ısmarlıyor kafasını kopar bunun belasını ver diyor da Allah duasını da kabul etmiyor da çocuk kurtuluyor. Kadınlar bilhassa bu lanet beddua meselesinde çok aceleci davrandıklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor Yüksirne <gülüyor> lane kadınların cehenneme girme sebebinden yüksirnel <gülüyor> lane laneti çok yaparlar ve ekfurnel aşira kocaya nankörlük yaparlar geçime nankörlük yaparlar hep üsttekileri daha iyi geçinenleri yaşayanları bazalırlar kocalarına onları örnek gösterirler. İşte şunun şu dairesi daha geniş ama şunun arabası daha iyi, şunun ayakkabısı daha iyi ama hep böyle erkeği bu noktada ezerler, üzerler. Laneti çok yaparlar. Lanet yani beddua, bela. Kızıyor hemen bela okuyor, ceza okuyor. Ondan sonra şimdi insanlar insanın ahlakında var acelecilik. Mekanel insan acula. İnsan çok acelecidir. Ondan sonra da çocuğunun e, kazada ayağı kırılıyor. Araba parçalanıyor. Ondan sonra da ağlıyor, üzülüyor. E, doktor masraflar. Hasta e, ne lüzum vardı beddua edipte bu kadar maddi manevi hasar açma mesela. Ama acelecilik var. Rabbim acele etmez. Ceza vermekten için e, belki adam tevbe eder diye. Kulunun tevbe ihtimalini devamlı bırakıyor. O ihtimalle de cezasını peşin vermiyor. Öbür türlü tevbe etse ne olacak? Adam zina etti, Allah da onu felç etti. Diyelim. Ondan sonra tevbe etse bu ne? Tevbesi kabul olur, tevbe ayrı bir şey. Tevbe her zaman kabul olur ama mesele, bela gel. E ama tevbe payı verince, adam da tevbe edince ne oluyor? Gelen bela kalkıyor. Bak şimdi. Acele etse, bize ceza vermekte. Biz şu anda yaşayabilir miyiz? Estağide velev muaddilullahu linnâsi şerres ti'jâlehum İnsanlar ne kadar hayra acele istiyorlar, Allah da diyor, İnsanlara, şer, hak ettikleri belalara peşin verecek olsa Le gudu yeleğimi diyorum. Hepsinin eceli gelmişti, kimse sağ kalmamıştı. Şu anda yaşıyorsak, kim bilir. Allah ne belalar kaldırıyor başımıza. Ama biz o belayı hak etmişiz. Ama acele etmiyor. Neden? Belki tövbe eder, belki döner. Sağdaki meleği, soldaki meleğe amir etmiş. Sahibül yemin emirun alâ sahibiş şimâl hadis-i şerifte. Sol, bir günah yaptın, soldaki yazacak, tam yazacakken sağdaki diyor ki dur bakalım. Bir saat duruyor, iki saat duruyor, beş saat duruyor, altı saat duruyor. Bir hadiste gördüm dokuz saate kadar. O arada adam tevbe ederse sağdaki melek hiç işletmiyor deftere. sola hiç kayıt geçmiyor, kayıt yok. Nerede var? Böyle bir tatbikat. Yine tevbe etmezse o saat geçince soldaki diyor ki yok, bu adamın pişman olduğu da yok. Ne oldu yaptım, bir daha bulsam da yapsam diyor. O zaman yazıyor, kayıta geçiyor. Ama sağdaki melek ne diyor? Cık, tevbe ederse yine kapı açık. Sen yaz bakalım şimdik ama yine tövbe etsen yine ne yapıyor? Soldakini sildiriyor. Bir de tövbesinde durursa, sebat ederse o günahı kadar da sevap tarafına, hiç sevap yapmadan günahı sevaba döndürüyor. Fe'lâ teubedillâhu seyyiâtü bihasenât. E şimdi bu Allah ile celale harbetmenin ne manası var? Bu Rabbimizle iyi geçinmek lazım. Bu bize iyilik yapıyor ya. Kerimun Kerem sahibidir. İyilik sever. Yüce Rabbimiz, la يَمْنَعُ عُمُومَ كَرَمِينَ Genel manada iyiliğini, lütfunu engellemez. عَنِ الْاَحِبَّاءِ وَالْاَعْدَاءِ Dostlardan da, düşmanlardan da, Sadece dostlarına mı yemek gönderiyor? Hatta düşmanlarına daha fazla gönderiyor. Sadece dostlarına mı nefes aldırıyor? Şu kadar nimetler var, genel manadaki nimetlerden. Kafirler de istifade ediyor mu? Ediyor. Ahirette edemezler ama, Dünyada şu iyiliği, şu bolluğu kimseden esirgemiyor. Onun için leze şeyu'n asbara ala eden semaehu min Allah hadis-i şerifte buyuruyor. Duyduğu üzücü söze Allah'tan çok sabreden hiçbir varlık olamaz. Niye? E çünkü herkesin bir sabrını taşırtan sınır vardır. Kimi çok sabırlıdır dediğin adam bile bir yere gelir dayanamaz artık. Ne diyorsun beder? Ama Görüyor musunuz ki, Rabbimiz her şeye kadir iken, o adamın dilini felç etmeye kadir iken, kendisine sövenler var, haşa. Kendisini inkar edenler var, haşa. Kendisine o çocuk, çocuk istat edenler var. Kendisine eş istat edenler var. Bunlar Allah'a sövmektir. Hakarettir. He? Ne buyuruyor? İnnehu İnnehum Lejejalûne lehu endâden Kullar Allah'a çocuklar istat ederler. Eşler istihad ederler, ve evladen, çocuklar istihad ederler. Ortaklar koşarlar. Ve inne öyle yar ve O yine rızıklarını gönderir, afiyet verir, hepsini sabaha sağ salim kaldırır, akşama kadar korur belalardan. Nerede var böyle bir iyilik? Dostlardan, düşmanlardan ne yapmaz? Keremini esirgeme. Şimdi nimetleri sonsuz, iyilikleri sonsuz, sınırsız. Ama gelelim. Ve cel vâdî ni'ami. Sayısı sonsuz nimetlerin en büyüğü ve en yücesi ve azzamuha en büyüğü ve azzuha en değerlisi ve ekramuha en kıymetlisi. Nedir acaba? Nimetini sayamazsınız. La tuhsua ve inte uddu La tuhsua. Allah nimetlerini biri sayarım dese kafir olur yani. Ayete karşı gelir. Sayamazsınız. Ne makinanız yeter ne bilgisayarınız yeter. İyiliklerin çeşitini bile bilmiyorsun. Daha sizin bilmediğiniz ne iyilikler var. Nasıl sayacaksın? Tespitini yapamadın ki daha. Bir şeyin iyilik olduğunu bile bilmiyorsun. Başına bela gelince o bu ne iyilikmiş diye anlıyorsun. Sen neyi sayacaksın daha? Bütün nimetlerin en yücesi Edda'vetü ilel-İslam. Allah'ın bizi dinimi i İslam'a davet etmesi. Yol tayin etmesi. Gelin bu yola girin buyurması. Uyarıcı peygamberler göndermesi. Ya. Vel hidayetu ila daris Neresi Darus selam Selamet yurdu. Selam olan Allah'ın yurdu. Bütün belalardan kurtuluş ve emniyet yurdu. Cennet-i Alaya yapması? eriştirmesi hidayetdir. Şimdi biz bu el-i sünnet imanı, itikadı üzere yaşıyoruz. İnşallah öleceğiz. Bu e, yol girdiğimiz, inandığımız, sülûk ettiğimiz, izlediğimiz yol ne yolu? Kesin cennet yolu. Ha biz kesin cennetliyiz demedik. Ama şu anda bulunduğumuz, inandığımız yol cennete çıkacağını Kur'an söylüyor. Ama bizdeki sıkıntı nerede? Sonuna kadar bu yolda gidebilir miyiz? Son nefeste imanı kurtarabilir miyiz? O korku bizde hala mevcut ve devam etmesi lazım. Yaşlanınca biraz düşmesi lazım. Dozacının ümit tarafı ağır basması lazım. Ama gençlikte korku tarafı biraz daha ağır basarak yani nefsin kale yanını dizginlemesi lazım. Denge böyle kurulmuştur. Şimdi Allah bizi nereye çağırıyor? Cennete çağırıyor. Ya bu Resulullah vallahu yed'u ila daris salam ve yahdi may ila sıratin mustakim. لَلَذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ أَمْزِيَادَهُ وَلَا يَرْهَقُ جُهَّهُمْ قَدْ جَرُو وَلَا ذِلَّهُ أُلَاءِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ O Allahu Azim. Allah Celle Celal. Şimdi bunun meali Türkçesi Kur'an olur mu ya? Kur'an bu ya. Nasıl olacak Türkçesi bunun Kur'an? Allah yedu davet ediyor. Kimi? Meful masuf. Cem'i aybadi demektir. Bütün kullarını. Şunu bunu demiyor. Nereye? İla Daris Selam. Selamet yurduna. Dünya bela, musibet Fitne, felaket, Mayıs yağmuru gibi her an tehlikelerin yağdığı bir yerdir. Herkes hakkında bu geçerli. Yani Cumhurbaşkanı olmakla da kurtulamıyor. Saraydaki kral olmakla kurtulamıyor. Herkes her an tehlikedir. Bir Yeniçeriler ayaklanıyor, padişah in aşağı. Oradan götürüyorlar, padişaha boğuyorlar. Bir gün evvel padişah, bir, bir gün sonra mahkum. Yani dünyada herkes hakkında bu devam ediyor. Kim diyebilir ki benim hakkımda hiçbir tehlike yok? Her bakımda. Selamet yurdu cenneti. Herkesi çağırıyorum. Ama herkesi kavuşturmuyorum. Neden? Dilediğimi kavuşturuyorum. Nereye? Dost oluyor? E yarabbi, e kimi diliyorsun, kimi dilemiyorsun? Dileyeni diliyorum. İsteyeni istiyorum. Arzulayanı arzuluyorum. Arayana bulduruyorum. Hidayet isteyeni hidayete erdiriyorum. Ama adam kulakları tıkıyor. Gözleri kapatıyorum. Hakkı hidayeti dinlemeyeyim diye, duymayayım diye... Efendime son söyleyeyim perdelerde çekiyor kap karanlık vaziyette, film çekilen odalar gibi. Eskiden filmler kap karanlık odalarda çekilirdi. Ondan sonra orada başlıyor bağırma, bu güneş de ne kadar cimri bir şey, hiç bizim buraya vurmuyor. Ya güneş camın önünde, sen perdeyi açmıyorsun kardeşim. Herkesin evine vuruyor güneş. Kimse de Allah'ın dini güneş gibi. Ve siracen münira diyor Allah Muhammed Mustafa'ya Sallallahu aleyhi ve sellem Seni nur saçan kandil olarak gönderdik, Güneş bile ışığını senden alıyor Ama şimdi kainatın efendisi gelmiş davetçi olarak Hadislere inanmıyorum E senin burada hidayet payın kaldı mı? Resulullah'ın buyurduklarına inanmıyorum diyorsun Sallallahu aleyhi ve sellem e bu, Bunu dedikten sonra ben sana ne yapacak? Allah sana ne yapacak Ama inananlar buluyor mu yolu? Ne oluyor? Bu kadar hadis dinliyor, bu kadar her türlü maddi, manevi, şifasını, devası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, açıklamadık bir şey bırakmadı ki. İki can saadeti onun sünnetine ittibada Ama adam sünneti devreden çıkar. Benim delilim kitap sünnet, kitap sünnet diyor. Sünnet dediğin ne diyorsun? Hadis diyemiyor. Bir hadisten delil getiriyorsun, ona kabul etmiyor. E delilim sünnet dedin, sünnet hadis. Çelişki, çelişki, çelişki. herkese idade etmem. herkese davet ederim. Kapım açık. Kim dilerse ben onu dilerim. Ben sana bir irade kudret verdim. Şimdi sizin iradeniz kudretiniz çalıştı. Bugün buraya geldiniz. Veya Lale Gül Efem'in düğmesini şu anda çevirdiniz. Veya Cübbelahmet açtınız girdiniz. Bu bir irade kudret meselesidir. Yani bir istek arzu baştan gelişecek. Ondan sonra ona göre de bir güç harcanacak. Yani bir faaliyet, bir hareket gerekiyor tabii. Öbür türlü efendim bir frekans ileri, bir frekans geriyle bunu dinleyemezsin yani bir irade ve kudret girer der sen bunu kullan ben de hidayeti yaratayım Allah buyur. ha sen elindekini kullanmıyorsun ben ne yapacağım demek istemiyorsun e, güzel işler yapanlara en güzel yer cennet onların fazlası benim cemalimi görmek onların yüzlerine toz da vurmayacak duman da vurmayacak hiçbir alçaklık yüzlerine isabet etmeyecek ahirette yüzlerini görenler bunlar cennetlik diyecek mahşerden belirlenecek neden adamın yüzü sevinçli güleç ve güzel, öbürlerin yüzü Allahülakimülkeferatülfejra, kafirlerin, fakirlerin suratlarında mevla biliyor toz, duman, sipsiya, korkunç sipsiya surat göm mas mavi gör, öcü gibi ya adam ya. Böyle yapacağım diyor ahirette. Onun için kardeşler, bunlar cennet hesabıdır. Bunlar orada bedi kalacaklar, hiç çıkmayacaklar. Ne ayetler var? Biri de çıkıyor yok efendim cennet cehennem sonsuz değil ebedi değil uzun bir zaman sürecek ondan sonra yok olup gidecek yahu ayet var kardeşim bunlara red diye ret diye red diye uğraşıyoruz onun için imanlarımızı Allah'ımıza emanet ediyoruz Allah bizi bu itikat üzere ölmeye muvaffak ile diyoruz şimdi en büyük nimet neymiş? İslam'a davet cennet yoluna hidayet en azından iki türlü hidayet var bir beyan manasında bir Kalp manasında. Beyan, açıklamak. Herkese açıkladı mı cennetin yolu buradan gider diye açıkladı. Ama herkese hidayet yarattı mı? Yaratmadı. Niye? E gösterdiği yola bil, fiil, irade ve kudretle teşebbüs edip girmek istemeyenlere zorla hidayet yaratmaz. Ha zorla yaratmak istese yaratır ama o zaman da imtihan olmaz. Ve levşâ'a rabbuke ke mene men fil ard kulluhum Rabbin dilese diyor dünyadaki hepsi inanır. E o nasıl inanmayacak? Ben diyorum onu işte. Şimdi kafirlere, dese ki İslam'a girmeyen, namaz kılmayanların, ne olacak efendim? Ezan vakti girer girmez başlarını ağrıtacağım dese. Dişlerini ağrıtacağım dese. Hemen de başlasa, bu birkaç kere de denense, artık adam o ağrıyı göze alır mı? Hemen seccadeyi önceden hazırlar, başlamadan ilk vaktinde kılalım. Ama ondan sonra çok tembel, mok tembel, ondan sonra çektireyim bu dişleri, bir takma diş taktırayım da, namaz, abdest hak getire. Ondan sonra dişim ağrımasın. İyi, bu sefer Allah başına ağrı verir. Bu sefer kafayı mı çektireceksin? Beynin içinde damarlar, ağrıyor. Ne yapacaksın? Tokmak mı vurduracaksın nemrut gibi kafandan aşağı? Yani Allah istese herkesi secdeye eğdirir. Herkesi Müslüman yapar. İstesem diyor hepinizi Ebu ısıttık gibi yaparım diyor. Allah Allah. Ama bu, bu zoraki olur. Ben zoraki istemiyorum. Ben sana bir irade kudret vereyim. Baba evlatlarına müştereken, Eşit seviyede, adalet üzere e, sermaye verse gibi. Bütün mükellef kullarıma aynı irade ve kudreti de vereyim. Zaten kudret vermediği noktada soru yok, sorumlu tutuyor mu? Tutmuyor, namaz kılma gücü yoksa, oturarak oturarak... Başını sallayarak, başını sallayamıyorsa namaz düştü mesela. Oruç tutamıyor, fidye verecek. E fidye veremiyor, param yok altı buçuk mil lira günde... E verme! Haç'a gidemiyorum, param yok, e gitme! E param var ama hastayım. Gitme, bedel gönder. Bedel gönder. Yok, ondan sonra yol emniyeti yok, teröristler var. Eskiyah yolu kapattı. Eskiden çok oluyordu bu. Gitme. Yani kudret vermediği noktayı zaten sorumlu tutma. Daha ne yapacak ya? Cender yoluna idat etti. Ve delaletu ala mutabbat, Seyyidül Enam, bir de cinnin efendisi Muhammed Mustafa. Alemaalaley Salat ve Selam, ona ve haline Salat ve Selam olsun. Uyuma noktasında bizi ona uymaya rehber göndererek delalet etti. Örneğiniz budur, lideriniz budur, rehberiniz budur. Lekad kane lekum En güzel numune iktila örnek alacağınız zat budur. Tamam mı? Peki. Bundan büyük nimet olamaz. Niye? Fe innel hayate ve ten'umatissermediyete. Sonsuz hayat, cennet hayatı ve sınırsız ve sonsuz nimetlerin hepsi Nereye bağlı? Merbutatun hadi Bu imana, hidayete, ittiba'a, İslam'a girmeye ve uymaya bağlı. Verid-ül Mevla subhanu ve teala menutun biha. Allah'ın hoşnutluğu ve rızası neye bağlı? Kim İslam'a girerse, kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba' ederse, kim cennet yoluna, sıradır ı müstakime ederse ben ondan razıyım Allah buyurdu. Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı ve razı onlar da Allah'tan. Ama bu kime mahsus? Sadece İslam'a girip yaşayanlara. Ehli kitapmış, Yahudiymiş, Hristiyanmış. Efendimiz geldikten sonra bunların hükmü kalktı. Ona inanıp ona uymak zorundalar. Adam diyor ki birisi anlatıyordu bugün yahu diyor Mekke'deyiz diyor biriyle tartışıyoruz. Diyor bana Yahudi Hristiyanlar da efendim onda cennete girecek. Yahu nasıl girecek? Allah'ın rızası yok İslam'dan başka. Şu budur, Bir ayet okudum diyor. Bak kafir kafirun hakkı. Onlar hakiki kafirdirler. Niye? Kitapların arasında ayırıyorlar. Müminü bir ve me'nekru bir bazı. Şuna inanırım, şuna inanmam diye eleme yapıyorlar. Ayetini okudum diyor. Hocadır arkadaş. O da o zaman dedi ki onu Allah der onlara kafir diye sen diyemezsin. Sen Allah mısın diyor? Aa, bunlar kafayı yemişler ya. Allah'ın kafir dediğine ben niye kafir diyebileceğim? Allah'ın hak dediğine ben kara mı diyeceğim? Canım? Demek ki Mevlana Rızası nereye bağlı? İslama girmeye bağlı. Başka yerde rızası yok. Ve bil cümle hasılı kelam. Enne'n'am ve ikrame ve Allah nimetleri, ikramları, lütufları, iyilikleri, maddi manevi, görünen görünmeyen dünya ahiret kısımlarıyla alakalı. Ezharu <gülüyor> şems, güneşten daha açıktır. Ve eclamnel kamar, aydan daha parlaktır. Ve eb yenumnel dünü yaşadınız mı dünü? Yaşadınız. Dünden daha belirlidir halbuki dün ne kadar zihninizdedir kesin yaşadınız. Ve in'am gayri taala. Peki Allah'tan başkasının da bize mecazi manada iyilikleri oluyor mu? Tabi oluyor. Anamızdan, babamızdan, eşimizden, yardım edenlerimizden insanlar var. Ha bu iyilikler neyledir? Bir iktidari ve temkin-i Allah'ın güç vermesiyledir. Rabbimizin imkan vermesiyledir. Ve ihsani minhum o zaman onlardan iyilik istemek direktman Min emanetçiden emanet istemek gibidir. Adam da zaten hayat sıfatı, ilim sıfatı, irade, kudret, para, mal, mülk ne varsa Allah'tan emanet almış. Sen de gidiyorsun ondan isteyince ne oldu emanetçiden? Emanet istemek ol. Bu sebepleri araya koymayın anlamında konuşulmuyor. Ya kafa bazında, itikat bazında. Kim sana bir iyilik yapsa yine onu kimden bileceksin? Ama adama da teşekkür edecek misin? Edeceksin. Adam sana yardım etti. Ondan sonra sen bana yardım ediyorsun diye ne hava atıyorsun be? Allah verdirdi bunu bana diye. Adama da sen hava atamazsın yani. Benle meşgulim. Neyse meşgulillah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. İnsanlar aracıdır. Ama sen aracıyı asıl maksat yerine koyarsan, yanlış edersin. Ama aracının da hakkını unutmayacaksın. Ama İsmet babanın dediği gibi. Sana verse birisi bir fülûsi veya bir ev verip kulsan cülûsi. He? Veren Allah'tır. Anla bu hususu. Vekil etmiş ana anla nususu. Anladın mı şimdi? Sana adam ev de verse, para da verse, kim ne getirse, durup dururken istemeden iyilik etse yine sana Allah veriyor onu vekil etmiş git buna eğer ona deseydi ki git buna bir tokat at adam gelirdi sana bir tokat aşk ederdi ondan sonra ne vuruyorsun bana derdin o da derdi ki canım öyle istiyor derdi anlıyor musun tokadın da nereden geldiğini anlayamayan insanlar var <gülüyor> Allah ona tokat at derse gelir tokat atıyor sinek bile öyle sok derse gelir sokuyor sokma derse sinek sana dokunmuyor es geçiyor demek ki her işi yaratan Rabbimiz Aracı iyiliğine iyilikle karşılık verilir. Ama yani yaratma manasında bir iyilik istemeye kalksan, emanetçiden emanet istemeye benzer. Ve almin el fakir, fakirden dilenmeye benzer. Adam zaten tam takır kuru bakır. Sana ne verecek? El cayluk el alimi, muqurum man. Benim bu konuştuğumu diyor. Cahiller de alim gibi anlar. Her şey ortada. Ve gabi misl misl zekin misl en ahmak adam, akılsız adam, hepten e, tımarhanelik olanlar, üstesinde tımarhanedekilerin de bazısı cezadan şundan bundan sıyırmak için girmişler oraya. Yoksa çoğu ortada akıllıdır. Efendim, hakikaten deli, çok az çıkar yani. Ahmak adam da zeki adam gibi bu işi itiraf eder. Benim dediklerim çok açıktır buyuruyor. Şimdi, bütün kullardan gelen iyilikle, anası babasının iyiliği bile insana kim yaptırıyor? Yoksa anası ne yapıyor caminin avlusunda çocuğu? Sen desen ki ana yüreği sızlar ana çocuğunu illa bakar. Ona sonra bir de bak gözün ana çocuğunu boğmuş mu? Boğmuş. Ormana bırakmış mı? Bırakmış. Bu da anadır. O zaman senin anana sana iyi baktıran Allah Teala'dır. Sen orada tamam ananın iyiliğini gör Allah'ın hakkından sonra ana baba hakkını devreye sok ama burada anam olmasa ne olurdu değil mi? Rabbim olmasa ben ne olurdum diye. Kardeşler, ehli Sünnet'e göre imanınız varsa Zikriniz, şükrünüz, beş vakit namazınız varsa En zenginsizsiniz. sizsiniz İmanınızın kıymetini bilir Şu ehli Sünnet itikadınızın kıymetini bilir Dünyanın yavru beğenmemiş Batıl mezhepler beğenmemiş O bir şey demiş, bu bir şey demiş Hiç alakadar etmez Mü'minsek, üstün biziz Allah içimizde onlara karşı soğukluk versin Allah Teala bizi onları dinlemekten, onlara uymaktan muhafaza eylesin Amin diyen dillerinizi nar cehennemden azat eylesin amin. Taha ve sallallahu ve Muhammedu ve teslimen Muhterem Ahmet Mahmutlu